Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, pek çok karışık ve tonlarla haber var ama... ...bazılarının üzerinde ağırlıklı olarak durup biraz analiz getirelim. Öncelikle bu 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına... Eleştiri dahil yayın yasağı getirilmesi gibi bir haber var. İstanbul Yardım. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir onu sormak istedim. Tabii iki türlü güldüm de yani birincisi hani yayın yasağı konması e, hakikaten artık işin biraz komedi düzeyine vardığını gösterir. İkincisi eleştiri diye bir yasak olamaz. Yani yayın yasağı eleştiri yasağını asla kapsamaz. Yani e, Hani hükümetin bütün e, manevralarını kendisini bu e, yolsuzluk iş, operasyonundan bir şekilde sıyırmak, kurtarmak olduğu ortada her şey kadar yapılan değişikliklerde de işte e, ilk hedef, doğrudan e, hedef bu soruşturmaları etkisiz hale getirmekti e, bunun hani e, yargı içinde ve emniyet bünyesinde e, cemaatle bir şekilde hesaplaşmak gibi bir boyutu olduğunu da biliyoruz konuştuk. Fakat yapılanlar e, adım adım şeye doğru daha net bir şekilde gidiyor. Yani kendini kurtarma amaçlı her türlü e, e, manevrayı da bu arada yapıyor. Yayın yasağı da işte bu yeni... E, HSE hakim matemalarından sonra yer değiştirmelerden sonra gelen bir e, hamle oldu. E, dolayısıyla ki yine bir kurtarma e, operasyonu e, kapsamında değerlendirilebilir. Fakat şunu hemen belirteyim. Yayın yasağı eleştiri yasağını içermez eleştiri yapmaya engel değildir. Bu meseleyi konuşmaya engel değildir. operasyonları, yolsuzluk iddialarını konuşmaya engel değildir. Yani yayın yasağı davanın görülmesiyle ilgili bir meseledir. Yoksa siz yayın yasağı koyduğunuzda bunu bütün toplumun gündeminden çıkarıp al alma yetkisini kullanmış olmuyorsunuz. Böyle bir sonuç yaratamazsınız. Böyle bir yetkisi yok hiçbir mercinin. Evet. İkinci Asliye Mahkemesi'nin İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin ifadesinde. Yalnız öyle diyor hakikaten. Her türlü, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosyanın <gülüyor> içerikleriyle alakalı. Hayır. İşte tam bu nedenle. Ha, devam et kesinlikle. He, yalnızca haber niteliği taşıyanlar dışında diye bir parantez açmış. Bunu da anlamak kolay değil. Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulmasını kararlaştırdı diyor. Hayır. O kadar panik halinde ki hükümet bu işleri yaparken ya da hükümete yakın Ya da hükümeti kolamak amaçlı verilen e, yapılan işlerde o kadar büyük bir telaş var ki e, artık hani kaba kaba e, yanlışlar bile e, e, çok kolay yapılabiliyor. Mesela bir mahkeme kararında eleştiri diye bir şey yayın yasağı kapsamında cidden olabilir mi? Bu ancak bir paniğin, bir telaşın... E, ifadesi olabilir başka hani bir akıl tutulması da diyeceğim özellikle burada yani, hakikaten ciddi alınır bir tarafı olmaması gerekir diye evet, düşünüyorum ya yani işte şimdi mahkeme kararında eleştirdim <gülüyor> <gülüyor> Sonra, <gülüyor> <yani> <gülüyor> <gülüyor> yarattığı havayı da eleştirmiş olduk ve bunun yasakla yasak kapsamına girmesi de söz konusu olamaz. <gülüyor> bir de bir ufak parantez daha açayım. Bir önceki mahkeme kararında da İstanbul gene ikinci Asya ceza mahkemesinden gelen bir şeyde de Abdullah Tivnikli ve Mustafa Topbaş vekilinin talepleri üzerine verilmiş bir karardı. Evet. O, okumaya çalıştık rütük sitesinde, Radyo Televizyon Üst sitesinden bulup çıkarttık kararı. E, ve çok acayip hatalar var. Yani başkalarının şöhret ve bakterinin korunması için. Ne? Şöhret <gülüyor> ve <neyinin? gülüyor> Bakterinin diyor. Allah Allah. Yani evet. bir acele var gerçekten de ya ya. Orada, orada bir panik var yani. Orada <gülüyor> apar topar Yani mutlaka hani Eğer şeyde yazmışlarsa biliyorsun Bilgisayarda kendi kendine düzeltiyor Evet ya. işte o yani Otokorekt Bir şey <gülüyor> <Auto -correct> <gülüyor> <ol>. <gülüyor> yani Böyle bir şey olabilir bence ...ben de öyle düşünüyorum ama bu olağanüstü ciddi bir konuda... ...bu karşımıza gelen şey bu... ...başkalarının şöhret ve bakterinin korunması için... <gülüyor> yani ...başkalarının bakteriyleyle alakalı bir şey söylemeyeceğiz... ...o konuda fikiriz hepimiz... <gülüyor> ...evet... ...yani dediğim gibi burada... ...çok fazla kendini ortaya koyan... ...çok ayan beyan bir telaş var... Yani bu meselede en büyük en büyük yanlışın bu olduğunu düşünüyorum zaten. Yani Türkiye'de yargı meclisi bu vesileyle yeniden tartışılabilirdi Buna bala. İşte Türkiye'de sistemin daha ilk günlerden beri bizim programda konuştuğumuz sistemin bu tür yolsuzluklar ve devlet içi işgal iştahlarını kabartan niteliğini Değiştirmek için bir vesile olabilirdi ya da bunu e, eline boyuna tartışmak için bir fırsat olabilirdi fakat hiç bunların hiçbirini yapmayıp şimdi e, bu şekilde telaşla panikle artık e, iş kovediye varacak e, e, şekilde e, hareket etmek hükümetin e, çok büyük bir yanlışıdır kendine kendini de bunlarla kurtarması. bana göre e, mümkün değildir. Türkiye'de e, bu şekilde daha fazla zarar görmektedir. Aslında e, Başbakan'ın Brüksel gezisine hemen bağlanmalıyız. Evet, bağlanmalıyız evet. Bağlamalıyız konuyu. Çünkü e, Brüksel ziyaretinde dün yaptığı basın toplantısında bugün konuşalım diye e, kararlaştırdığımız meseleyiyle ilgili önemli sözler var. Aslında bugün e, dünyanın gündeminde Cenevri konu iki konferans var biliyoruz. Evet. Yani, Yani bütün Suriye e, uluslararası basın, e, bu meseleye çok geniş yer ayırıyor. Ulan haftalardır konuşuluyor. E, aslında aylardır konuşuluyor tabii. E, haftalardır hazırlıklar, pazarlıklar sürüyor. Ve e, Türkiye'yi de doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Sadece Türkiye'yi iki türlü ilgilendiriyor. Elbette bizleri insan olarak ilgilendiriyor Suriye'de. savaş büyük bir vahşetle yürüyor ve korkunç şeyler duyuluyor mesela ortaya çıkan işkence fotoğraflarımızından evet. önce gördüklerimiz inanılmaz şeyler gerçekten savaş e, aklı, ve insanlık suçları evet yani bu, bu, bu. insanlık suçu zaten ve akılmaz vahşetler yaşanıyor şimdi bu savaşın nasıl bitebileceği bu Suriye, Suriye'deki ateşin yangının nasıl söndürülebileceği konusu da işte uluslararası toplumda çok bir aciz yaratmış görünüyor. Yani bu konuda uluslararası kurumların aciz içinde olduklarını söyleyebiliriz. E, Cenevre'deki konferansı e, hani mümkün çarelerden ya da mümkün çarelere giden yolu açan bir e, fırsat olarak görülüyordu. Ee, ve işte bugün başladı yani 22 Ocak itibariyle başladı daha öncekinden işte çıkan bir sonuç bildirisi vardı ama e, yani Cenevre bir e, çok büyük e, bir daha doğrusu önemli bir etki yapmadı e, Suriye'deki e, savaşa ya da savaşın son, sonuçlandırılması yolunda herhangi bir e, e, bir çare olamadı. Şimdi neden Cenevri mutlaka dikkatle konuşmamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor? Her şey iç içe. Cenevri 2 Suriye'de çözüm arayışını ifade eden bir toplantı, simgeleyen bir kavram o haline geldi. Yani bir toplantıdan öte çıkış yolu. silah sen nedir sorusuna işte diplomasi olabilir cevabının verildiği bir to toplantıdır bu ee, ama daha başlarken büyük sorunlar vardı büyük sıkıntılar vardı bunların bir kısmı aşılmış görünüyor ama aşılmış gibi de görmüyorum sorunların büyük bir kısmının şimdilik halının altına süpürüldüğünü yani bastırıldığını ertelendiğini söyleyebiliriz. Ee, hani bu arada e, bir şey söylemek isterseniz... Evet. evet, yani şeyi de ben bu arada e, demin konuştuğumuz konuyla da bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Yani Hosseman Noel Barroso, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da görüş, tekli görüşmeden sonra baş başa yargı bağımsızlığı için güvence e, verdi demiş. Hatta Schulz da Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Başbakanın hukukun üstünlüğü mesajını aldığını düşünüyorum diye konuşmuş. Fakat hemen arkasından da aynı günde yapılan şeylerde de işte bu yargıya baskı konularında belge mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı genel başkanın. ...İzmir Adalet Bakanı Müsteşarı'nın... ...İzmir Başsavcısı'nın... ...soruşturmayı durdur diye tehdit ettiğinin... ...belgesini açıkladı ve... ...savcının da sabah belgesi akşamda... ...tayini çıktı diye haberler de var. Evet yani... ...bu artık böyle bir döngü haline geldi. Ve... ...hani... ...hükümet neredeyse refleks olarak... ...bunları yapar halde... ...şimdi... ...bu teminatların ne işe yarayacağını göreceğiz... Yani Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırma çabası Avrupa Birliği'nin desteğini alma hesabı olarak da anlaşılmalıdır. Evet. Ee, sonuçta e, AKP 2002-2006 yılları arasında e, hani reformlar e, yaparken veya içeride darbe girişimleriyle uğraşırken e, en büyük... E, en büyük meşruiyet kaynakları arasında Avrupa Birliği'nin desteğini de e, alıyordu. Yani Avrupa Birliği'nin desteği önemliydi. Şimdi daha sonra işte iktidarı pekiştirdiğine inandığı ölçüde e, o desteği de önemsemez hale geldi. Hatta Avrupa Birliği sürecini iyice salsadı, salsakladı ve e, sonuçta askıya gibi bir tabloyla karşılaştık As yani Avrupa Birliği çabalarının artık e, önemsizleştiği ve bu hedefin de askıya alındığı bir manzara vardı karşımızda e, şimdi içeride hani bu telaş ve panikle e, e, yaptıkları çok büyük hatalar çok büyük yanlışlar e, iyice sıkışmaların önünden oldu yani e, şimdiki hükümetin Bir çıkış yolu olarak da Avrupa Birliği'nden bir tür destek ya da en azından orada ne bileyim bir görüntü olarak kamuoyuna Avrupa Birliği sürecinin canlandığı mesajını verme çabası var. Evet ama aynı anda da tabii, bu konuşmanın diye, de, olduğu sırada 96 ediyor. hakim ve savcının görev yeri değişiyor. Bunların hepsi doğru. Avrupa Birliği'nin de bu e, hani şöyle diyorum. Onlar zaten hükümet söz verdi. Hemen yapacak e, e, diye bir yorum yapmak da doğru olmaz. Yani orada söz verdi. Muhtemelen Erda arkasında daha fazla şeyler de söylenmiştir. Ben evet. sıfasına baktım gece. E, biraz önce. Özellikle Alman basınında e, falan, e, Orta Avrupa basınında çok ciddi eleştiriler var. E, Dönkü Brüksel konuşmasına yönelik olarak da. E, yani etkili gazetelerin ciddi mesajları var bu arada. E, yani birdenbire bu e, Hani hükümet bir de, dün belki de işte bu sözü vermed, verdik, ver, vermeden önce ya da bu sözü ver, verirken yapabileceği en büyük operasyonu da yapmış oldu e, yargı için. Evet. Yani FNK bu operasyonu yaptı. Şimdi muhtemelen çok büyük çaplı bir operasyona ihtiyaç duymayacaktır ya da öyle hesaplıyordur. E, ve Avrupa Birliği'nin gözleri bundan sonra e, daha fazla... Buraya çevrilecektir organlarının, kurumlarının gözleri. Bakalım yani bu hani orada söz vermek e, mutlaka e, burada işleri düzelteceği ya da daha düzgün yapacağı anlamına gelmiyor. Ama bizzat kendisi gidip oraya Avrupa Birliği'ne bir garanti bir söz veriyorsa Avrupa Birliği'nin de bundan sonra giden karıştığına dair e, itirazlarını da artık e, biraz daha yutmak zorunda kalabilir. Evet enteresan bir noktaya geldi. Peki bu arada basın toplantısının önemli bir haber daha vardı. Suriye'nin kuzeyinde bir özel kanton Rojava i̇şte ben kuruldu. Ben onu evet. anlatıyordum. Evet. Şimdi, yani Rojava ile ilgili soruya önce cevap vermedi. Sonra e, biz e, orada El Nusra ile PYD ile de mücadele ediyoruz gibi bir laf sarf etti. Yani El Nusra ile PYD'yi aynı kefede e, aynı cümle içinde andı. Doğru okuduysam çünkü Çok fazla haber vardı. Evet. Ben konuşmanın tamamını hani ne okuyabildim ne de izleyebildim. Mitat Bey, şöyle bir şey var. Benim kafamda bir sıkıntı evet. var. Bildiğimiz El Nusra şu anda işitle savaşıyor. Irak İslam Şam Devleti ile savaşıyor. Evet. İslam Cephesi'nin şeyi, üyelerinden bir tanesi El Nusra ve Türkiye'nin müttefiki olarak görülen ya da yakın olarak görülen Ahra Şam ya da Liva İslam gibi gruplar da var şeyin içerisinde. İslam cephesi içerisinde. El Nusra'yla işit farklı galiba birbirinden. Ya, şimdi bir sürü grup var canı orada. Şimdi İslam cephesi yeni kurulan bir şey aslında. Evet. El Nusra El Kaide'nin oradaki şeyi e, kodadı yani oradaki ismi. El Nusra aslında İslam cephesi içinde değil. E, İslam cephesi yeni kuruldu ve e, IŞİD ile İslam cephesi şey, El Nusra ABD tarafından zaten terörist olarak kabul ediliyorlar. Ee, şimdi e, İslam cephesi ise e, bunların dışında kalan İslamcı örgütleri kapsıyor yani herkes birbiriyle e, daha doğrusu kimin kiminle çatıştığını e, anlamak o kadar kolay değil e, Suriye'yi biraz daha yakından takip etmek lazım e, ve görebildiğim kadarıyla e, Türkiye'yi Türkiye'de Suriye'yi Suriye'deki gelişmeler takip konusunda Ciddi bir eksiklik var Şöyle evet. toparlamaya çalışayım Çünkü hani asıl bunu konuşalım istiyordum ama galiba süremiz de Azaldı Orada kimin kimle çatıştığı meselesi Elbette önemli ama çok daha önemli bir şey Var şimdi Bu Cenevre konferansı Tam da bununla Bağlantılı aynı zamanda Yani şu anda Cenevre 2'de Yapılmak istenen şey esatlı ya da esatsız bir geçiş süreci organize etmek yani savaş çatışmaları durdurmak ve oradan da e, işte bir geçiş süreci organize etmek yakın zamanda bir geçiş süreci esatsız e, pek mümkün görünmüyor esat çünkü e, kendini yanii son e, e, aylarda son yedi sekiz ayda konumunu güçlendirdi asıl mesele şu yani e, asıl mesele derken iki açıdan asıl mesele olarak e, altını çizmek istediğim bir nokta Rojava'nın konumu var. Kürtlerin ne olacağı meselesi var. Şimdi e, Cenevre iki konferansına Kürtler bağımsız bir heyet olarak çağrılmadılar. E, o nedenle de büyük tepki gösterdiler. Biliyorsunuz Türkiye'de de gösteriler yapıldı. Sadece Türkiye'de değil e, Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde hatta dünyada farklı yerlerde gösteriler yapıldı, protestolar yapıldı Twitter üzerinden kampanyalar düzenlendi Rojava'nın ve Kürtlerin bağımsız olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla evet şimdi bu hani iki açıdan önemli dedim ya biri Suriye'deki Suriye'de gerçekten bir barış sağlamak isteniyorsa Kürtlerin artık e, bağımsız e, kendi başlarına bir özne olarak dikkate alınmaları şarttır. E, Kürtler çağrılmadığı için, şimdi Kürtler çağrılmadı derken tabii e, Kürtlerin de bir sürü örgütler çağrılan örgütlere bakıyoruz şeyde. E, Cenevre'ye Cenevre bakıyoruz tabii. Suriye muhalefet Suriye Ulusal Koalisyonu, işte Suriye e, muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu falan. E, şimdi PYD e, Rojava'yı temsilen e, Kürtlerin mesela e, hani bir Kürt yüksek konseyi olarak davet edilmelerini istiyordu. Ve bu konuda e, hani Mesut Barzani ile PYD arasında ve PKK arasında yapılan görüşmelerde de bir e, mutabakat oluşmuş gibiydi. Fakat öyle olmadı şimdi. Kürt Ulusal Meclisi çağrıldı. Kürt Ulusal Meclisi de esas itibariyle Mesut Barzani'ye ve oradaki yönetime yakın e, bir, e, bir kuruluş, örgüt. Şimdi e, tabii tek tek bir sürü örgüt işimi söyleyebilir ama geçelim onları hani Biz şu kadarını söyleyelim. E, Suriye'de Şu anda çağrılan, daha doğrusu Cenevre'de çağrılan örgütlerin esas meşanesi Suriye'de sahada temsil edilmiyor olmaları ya da sahada çok zayıf olmaları. Mesela bu Suriye devrimci, Suriye muhalif ve devrimci güçler Rusal Kualisi. Asuk, çoğunluğu. evet. He, yoksuk değil bu, e yok k s m e evet, evet. <gülüyor> Neyse yani öyle işte isimler de artıyor. Evet. Ee, şimdi e, bu, bunlar çağrıldı ve e, bunun içinde bir e, temsili olacak e, Kürtlerin. Kürtler de diyorlar ki biz üçüncü bir yolu temsil ediyoruz Suriye'de. Ve e, Suriye'deki bu üçüncü yolun en güçlü, örgütü PYD'dir bu çok açık görülüyor madem bizi çağırmıyorsunuz e, madem biz Rojava ve e, sağdaki en güçlü örgüt halk desteğine sahip en güçlü örgütler çağrılmıyor biz de kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz kendi yolumuzda yürümek dedikleri de e, özetlik ilan etmektir nitekim bunu yaptılar şimdi özetliği e, bir bütün olarak Rojava'da ilan etmediler burada ilan edilen şey bir kantonun özelliğidir -Cizire. cizire cizire kantonun Hı. özelliğidir tabi bu, bu da yeni değil aslında uzun zamandır bu konuda çalışmaları zaten yürütüyorlar ve çok da önemli mesafeler almışlardı şöyle söyleyeyim yani orada da çeşitli örnekler var işte tevdem var falan demokratik toplum hareketi falan. Şimdi bundan bir süre önce önce bir geçici demokratik özel yönetim konsepti vardı ortada. Bunu açıkladılar. Geçici demokratik özel yönetim. Tabii bütün bunların hani temel örgütü yani en güçlü örgüt PYD ama PYD bunları tek başına yapmıyor. Çeşitli kuruluşlarla birlikte yapıyor. E, Yasal Meclisi kurdular. Yasal Meclisi e, çok orada yaşayan bütün halklardan temsilciler e, sahip. Bu meclis yakın zamanda Batık Kürdistan Toplumsal Sözleşmesi adı altında bir metin kabul etti. Bu anayasa. Aslında neredeyse yani hani Kürt çevrelerinde, Kürtlere yakın çevreler ya da Kürt çevrelerine yakın kişilerin yorumlarında bu e, anayasanın e, bütün Suriye için bir model olacağı söyleniyor. E, gerçekten ben de inceledim. E, e, e, çok güzel e, bir e, hay, e, ruhla hazırlanmış çok güzel, çok önemli e, hükümler var. Şimdi bu toplumsal sözleşme e, temelinde Bütün Rojava'da değil e, bir bölgede ki ana ana bölgeleri panton olarak niteliyor, üç şeyi model olarak almışlar bu açıdan ve e, e, orada e, demokratik özelliği ilan etti. Evet, e, Batı Kürdistan'ın üç kantonundan biri olan Cezire kantonu evet. bugün evet. demokratik özel yönetimini ilan etti diye İbrahim Berajansına. Şimdi e orada mesela hani şeye bakalım. Çolcu demokratik bir yönetim için e, alınan tedbirler başkan eğer bir baş, şimdi başkan seçiliyor ve e, bakanlar var bir tür başkanlık sistemi var yani kantonda e, eğer başkan Kürt olacaksa başkan yardım iki tane başka yardımısı olacak bunlardan birinin mutlaka Arap diğerinin de mutlaka süryani olması e, hükmü var Şimdi mesela bu Cizire kantorunun başkanı Ekrem Heso e, oldu. Yardımcılığını da bu bir Kürt. E, Süryani Elizabet Gevriye ve e, Hüseyin Azam getirildi Şimdi yardımcılıklarına falan. Yani neyse e, galiba süre azalıyor. Bir iki yere bağlayalım bunu önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Evet konuşacağız. Şimdi Türkiye'deki barış sürecinin en önemli ayağı Rojava'dır. Yani Suriye'deki gelişmeler ve özellikle Rojava'nın konumu. Şimdi barış süreci devam ediyor Türkiye'de ancak hükümetin son zamanlarda bu 17 Aralık süreci sadece bir yolsuzluk süreci olarak görülmemeli. Aynı zamanda Suriye politikasının da bir şekilde deşifre edildiği bir süreç geçen Programlarda şunu hani vurgulamaya çalışmıştım. Bu meselede tek tek her gün yaşanan bir olayı öne çıkardığımızda hiç şüphesiz onları çıkarıp konuşmamız gerekiyor. Ama diğer boyutları gözden kaçırmış oluruz. Burada gerçekten çok boyutlu bir şey var. Bu boyutlardan biri de hükümetin Suriye politikasını bir şekilde deşifre etmek, daha doğrusu Suriye politikasında. sıkıştırmak. Suriye politikasının hükümetinin en büyük zaafı, en büyük yanlışı bizim burada çok konuştuğumuz benim hele bu programlarda ve televizyonlarda henüz çok açıkça söylenmezken de söylediğim oradaki İslamcı örgütlere yaptığı yardımlardır ve bunların Kürtlere karşı kullanılıyor olmasıdır aynı zamanda. Yani hükümet Suriye politikasında Kürtlerle savaşanlara destek doğrudan ya da dolaylı destek olmaya devam ederse Türkiye'de barış süreci asıl buradan büyük risk altına girer. Şimdi e, Rojava'nın ve PYD'nin içinde olacağı heyetlerin e, Cenevri'ye de temsil edilmesini önleyen e, yani önleme konusunda da bu hükümetin çabaları vardı. Ve dün de PYD'yi sanki düşmanmış gibi tekrar ki uzun süredir hükümet başbakan PYD ile ilgili e, olumsuz bir şey söylemiyordu. bu barış sürecinin e, e, barış süreci gereği e, sanıyorum. Şimdi işler şöyle iç e, içe geçmiş oldu. Bilmem özel diye bildim mi? E, evet. e, şu anda Suriye, Suriye şey e, Rojava'da bir özel yönetim var. E, yani kendileri özel yönetim tanınır anılır, Ama geçici diyorlar. E, bu e, Rojava'da. Kürtlerin statü e, verini, e, şu kendilerinin şimdiye kadar sağladıkları bu statüyü tehdit eden her gelişme Türkiye'den geldiği ölçüde aynı zamanda barış sürecini de tehdit edecektir. Hükümetin şu an e, hani dün e, basın toplantısında söylediği söz oneden ne politik bir sözdü. E, şu an belki de e, en e, büyük e, Handikap'ı burada yatıyor. Yani bir yandan oradaki e, Özgür Suriye ordusuyla ve e, çeşitli ilişkilerini örgütlerle ilişkilerini e, hani, yeniden düzenlemesi ama öbür yandan da Kürtlerle ilişkisini düzeltmesi gerekiyor. Yani diğer e, muhalefetle ilişkilerini bunu, bunu gözeterek düzenlemesi Hı -hı. gerekiyor. Çünkü bunu gözetmediği takdirde Ee, barış sürecinde de e, dalgalanmaları yaşanacaktır Onunla ilgili iki şey söyleyelim Galiba süreyi bitirdik Birincisi Öcalan e, defalarca ya da en azından kamuoyuna yansıdığı e, ölçüde Açık bir şekilde bir iki kere e, Rojava kırmızı çizgimizdir demişti Aynı şeyi ben e, e, Güney kurdistanda e, görüşmeler, ve röportajlar yaparken Kandil'de de duydum net bir şekilde yani Rojava bizim kırmızı çizgimizdir diye ee, bu, bu çok önemli yani burada barış sürecinin e, Kürtler açısından uzun vadeli e, kazanımı olarak e, hedeflenen şey e, Kürtlerin bu bölgede e, fiili entegrasyonu ve e, içinde yaşadıkları ülkelerin halklarıyla da şey bir bir sınırların anlamsızlaştığı entegrasyona gitmektir. Evet. E Rojava bunun de çok önemlidir. Cenevre ikide bu açıdan önemlidir. Şimdi evet, evet, evet. hızlı bir tur yapmış oldum. Yani önümüzdeki, önümüzdeki, yani. önümüzdeki günlerde daha fazla çok tartışacağız ama yani son bir sorum kaldı belki önümüzdeki tamam. günler önümüzdeki hafta içerisinde belki hep beraber görüşe yapacağımızı. nasıl cevaplayacağımızı Beşar Esad yönetiminin tepkisinin ne olduğunu merak ediyorum ben asıl e, bu ile ilanına şöyle söyleyelim e, şu anda Beşar e, Esad'ın e, PYD ile Rojava'daki Kürtlerle savaşmaya hiç niyeti yok e, aslında bundan önceki yani bu anlaşılır bir şey yani e, çünkü e, hani şu an savaşmakta olduğu birçok güç var Kürtler de Hiç kimseyle savaşmak istemediklerini Çok açık söylüyorlar Eğer mecbur kalırsak Mesela bu yönetim kalacaksa Gitmeyecekse Diyorlar Demokratik özelliği tanıması Şartıyla kendisiyle müzakere ederiz Yani Demokratik özelliği ilke Olarak kabul etmesi şartıyla Mevcut Suriye yönetimiyle de müzakere ederiz Diyorlar Bunu Selahattin Demirtaş da Açıkça söyledi geçtiğimiz günlerde. Ee, şu an yani başından beri aslında e, hani bazı zamanlar saldırılar oldu e, rejim tarafından Rojava'daki e, hani çeşitli mevzulere falan. Ama e, Rojava yani rejimde e, çatışmayı kendi ve görmedi. Kürtler de zaten kendilerine saldırılmadıkça Kimseyle savaşmadılar, saldırmadılar onlar. Sadece saldırıldığında kendilerini savunmak amaclı e, elbette çatışmalara girdiler ki en sert çatışmaları da İslamcı örgütlerle. İslamcı örgütlerle. E, e, yani bunu, yani bunu daha Şimdi Cenevre çerçevesi içinde bunu zaten eline boyuna konuşma fırsatımız da olacak önümüzdeki e, hafta. Önümüzdeki hafta muhtemelen e, tabii başka gelişmeler olursa onları da konuşuruz ama Bir yandan da kulağımızın buradaki çünkü bu hemen bir günde olup bitecek bir şey değil. Bu devam edecek ve Türkiye'ye yansımaları daha da açıp ortaya çıkacak muhtemelen önümüzdeki günlerde. O nedenle konuşma fırsatımız olur sanıyorum. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Güzel üzere. Güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun.